وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Gök yarıldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Yer uzatılıp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 Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُورًا Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ ve ra ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدَعُوا ثُبُورًا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 o zannı anlayıyordu. Bela inne Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu. Fele aqsimu bişşafaqi vel leyli ve mâ wasaqi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 o halde onlara ne oldu da inanmıyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar. Belilədin kafro yuqadibun. Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar. Vallahu اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.